Değerli dinleyenler merhaba. Cemre Beklentisi programının yeni bir bölümüyle yine sizlerle birlikteyiz. Ve yeni bir konuya geçiyoruz değerli dinleyenler. Günah, tevbe ve yeniden diriliş. Günahlardan korunma ve Allah sevgisi. Hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bir kulunu severse artık ona günahı zarar vermez buyuruyor. Bu peygamber beyanından anlıyoruz ki Allah'ın bir kulunu sevmesi, o kulun günahlardan korunması adına çok önemlidir. Çünkü Allah Celle Celaluhu sevdiği kulun kalbine günahın çirkinliğini bütün dehşetiyle duyurur, ve onun içinde günaha karşı tiksinti duygusu hasıl eder. O kul bir şekilde günaha düşmüşse, bu durumda da Cenab-ı Hak onun kalbine nedamet korları salar ve ona tevbeye giden yolları gösterir. Evet, Cenab-ı Hakk'ın sevk, ilham, inayet ve riayetiyle öyle ekstradan haller olur ki, siz tam içine düşecekken, günahın eşiğinden geriye çekilip alınırsınız. Veya bir günaha girersiniz ama yirmi sene o günahı her gün işlemiş gibi ızdırapla içten içe inlersiniz. Adeta bütün nöronlarınızda o günahı duyar ve her aklınıza gelişinde onu sanki yeni işlemiş gibi beyniniz karıncalanmaya başlar. Ardından da Allah'ım Senden affı mağfiret istiyorum. ''Allah'ım günahlarımdan vazgeçip sana teveccüh ediyorum'' gibi istiğfarlarla Allah'a yalvarıp yakarmaya durursunuz. Cenab-ı Hak da bunların her birini kendisine bir dönüş olarak sizin sevaphanenize yazar. Bu noktada şu hususu hatırlatmak istiyorum. Allah Celle Celaluhu bir kere yapılan tevbe ve istiğfarla, belki o günahı affetmiş olabilir ancak kulun buna razı olmayıp bir kere değil bin kere Allah'a dönme cehd ve gayreti içinde bulunması ilahi hoşnutluğu yakalama adına daha güzel bir yaklaşım tarzıdır. Allah'ın sevdiği bir kul olma masariyeti bu denli ehemmiyetli olduğundan İmam Şazili Hazretleri gibi zatların Birtlerinde şöyle bir talepte bulunduklarını görüyoruz. Allah'ım, günahım varsa sevdiğin kulların günahı gibi olsun, sevmediğin insanların sevabı gibi olmasın. Zira Allah'ın sevmediği bazı insanların da güzel amelleri olabilir. Yani bu tür insanların kendileri olmasa da sıfatları mümin olabilir. Ancak iman, hasenata ulaşmak için sınırlı bir anahtar olduğundan, onu elde edemeyenlerin ahirette yaptıkları güzel işlerden istifade etmeleri mümkün değildir. Bundan dolayı önemli olan Allah'ın bir kulunu sevmesidir. Çünkü zaten Cenab-ı Hak bir insanı seviyorsa, o şahsı işlediği günahların kiriyle baş başa bırakmayacak, onu tevbe, inabe ve evbe yoluna sevk edip, bütün benliğiyle günahlardan arınma duygusunu kendisine ilham edecektir. Hani nasıl ki evladına düşkün bir anne, önlüğü kirli olan çocuğunu sokağa salmak suretiyle, onu başkalarına karşı rezil etmez, öyle ki çocuk elli defa önlüğünü kirletse, yine de her defasında onu temizler, elini, yüzünü, gözünü siler, pırıl pırıl hale getirir ve çocuğunu sokağa öyle salar. İşte Allah'ın insanlara olan alakası, merhamet ve sevgisi, anne-baba ile mukayese bile edilemeyeceğinden, Cenab-ı Hak sevdiği kullarına günaha giden yolları kapatır. Konumuna göre belki bazılarına hiç günah işletmez. Günaha düşmüş bulunan sevdiği kulunu da o haliyle bırakmaz. Binbir ızdırap duyacak şekilde o günahı kulunun kalbine duyurur. Duyurur da sevdiği o kulunu tevbeyle yeniden dirilişe erdirir. Her bir tevbesiyle ona bir kere daha bir basu ba'del mevt yaşatır. Böylece o insan hayatını bir kere yaşamaz. O kişi... Cenab-ı Hakk'ın inayet ve rahmetiyle adeta tevbeleri adedince çok buhutlu ve derinlikli bir hayat yaşar. Hadisi Şerif'in sonunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İnna Allah yuhibbu't-tavvabine ve yuhibbu'l-mutetahhirin. Şüphesiz Allah Çokça tevbe edenleri ve tevbe edip tertemiz olanları sever ayetini okuyor. Bu ayeti-kerime'de maddi manevi kirlerden arınmanın Allah'ın sevgisine mazhar olabilmek için önemli bir vesile olduğu ifade buyurulmaktadır. Çokça ve derince tevbe edenler şeklinde dilimize aktarabileceğimiz et-tevabîn lafzı Kullanıldığı kip itibariyle mübalağa ifade etmektedir. Yani onlar, tevbe mevzuunda çok ciddi bir azim ve ceht ortaya koyar. Yaptıkları işi bütün benliklerinde duyar. Onu kalp heyecanları ve gözyaşlarıyla soluklar. Ve bunu bir kez değil, her hataya düştüklerinde, işledikleri günahları her hatırlayışlarında yerine getirir getirir ve tevbe kurnalarına koşarak tertemiz hale gelirler demektir. Soru Günahların çirkin yüzünü gösterip insanları tevbeye özendirirken, muhatapları ümitsizliğe sevk etmemek için dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Cevap Müellif bu soruya da şöyle cevap veriyor değerli dinleyenler. Bu konuda çocuklarla mükellefleri birbirinden ayrı değerlendirmememiz gerektiği kanaatindeyim. Şöyle ki, çocuklarda daha çok imrendirici olmalı, meseleleri reca duygusuna bağlı götürmeli ve tepşil yörüngeli hareket edilmelidir. Günah ve azapla korkutmak yerine onlara yapacakları güzel amellerin, ahiretteki tezahür ve güzel sonuçları dile getirilmelidir. Bu istikamette öncelikle Allah ve peygamber sevgisi aşılanmalı. Onun akabinde bu sevginin kendilerine ahirette kazandıracağı mükafatlar anlatılmalıdır. Hasılı çocuklar için sevgi, tergip, teşvik ve tepşir esas alınıp ona göre hareket edilmelidir. Mükellef olan insanlarda ise dengeyi elden bırakmamak gerekir. İnzarla tepsiri, terhible tergibi, mehabetle muhabbeti at başa götürmelidir. Bir taraftan insanların ümitsizliğe düşmesine meydan verilmemeli, fakat diğer yandan da onların günahları hafife almalarına fırsat tanınmamalıdır özellikle haram-helal mevzuunda lavbaliliğin yaşandığı, ciddi manada günahlardan sakınılmadığı, sadık bir mümin olarak yaşamanın zorlaştığı dönemlerde, günahlar bütün çirkinlik ve çirkefliği ile ortaya konmalı. Ortaya konup onların bir kısım latifeleri öldürdüğü üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Zira bu latifelerimiz içinde öyleleri vardır ki, ahirette Cenabı Hakkı çok engince ve azametine yakışır bir şekilde duyup hissetmemizi sağlayacaktır. Bu sebeple kısa ve fani bir ömürde, geçici ve basit bir kısım zevk ve lezzet için ebedi hayat hesabına yaratılmış bu çok kıymetli donanımları. ''Günahlarla öldürmek akıl kârı Deyip, muhatapların bu hususta derinlemesine düşünmesini temin etmemiz gerekir. Çünkü farklı zamanlarda birçok kez dikkat çekmeye çalıştığımız üzere, her ne kadar temel bir kısım latifelerin tevbe-inabe ve evbe yoluyla ihyası mümkün olsa da, önemli bazı latifelerin günahlarla öldürüldüğünde, bir daha diriltilemeyebileceği de göz ardı edilemeyecek bir husustur. Hele belli konumda belli masaliyetlere ermiş insanlar, bile bile bu tür hata ve günahlar içine giriyorlarsa, bu mevzu daha endişe verici bir durum arz ediyor demektir. Bundan dolayı Allah'ın af ve mağfiretini, cebimizde elaleme dağıttığımız bir çikolata şeklinde görmemeliyiz. Aksine onları hayruhasenatın, ibadet-ü taatin yerine getirilmesi gibi belli karşılıklar neticesinde muhataplarımıza sunmalıyız. Yoksa haşa, cömertliğimizi Hz. Cevad'ın cud ve sahavetinin önüne, merhamet ve sevgimizi Hz. Rahman'ın rahmet ve muhabbetinin önüne geçiriyor gibi bir tavır içerisine girmek Allah'a karşı saygısızca bir tavır demektir. Bu noktada insanlarda haram-helal hassasiyetinin oluşturulması çok önemlidir. Öyle ki bir insan vakıf malının halısına ayağını basarken bile buna hakkı olup olmadığını, Allah'ın bu konuda kendisini muaheze edip etmeyeceğinin hesabını yapmalıdır. Bunun için de hata ve günahlar ve bunların kaybettirdikleri çok ciddi anlatılmalı. Eğer bu mevzuda gerekli hassasiyet gösterilmezse, Cenab-ı Hak'tan gelen hususi varidat ve mevahibin inkıtaya uğrayacağı da ayrıca dile getirilmelidir. Hasılı tevbe mevzuunda dengeyi yakalama adına bir taraftan Allah'ın sonsuz merhametine güven esas alınıp reca duygusu güçlendirilmeli, Diğer yandan da günahların çirkin yüzü gösterilip, işlenen günahlar neticesinde bir kısım latifelerin ölebileceği ve telafisi mümkün olmayacak bazı mahrumiyetlerin yaşanabileceği hatırlatılmalıdır. Hatırlatılmalıdır, zira hepimizin bu istikamette telkin, tebliğ ve irşatlara hemen her zaman ihtiyacı bulunmaktadır. Değerli Cemre Beklentisi programının bir bölümü daha böylece sona erdi. Gelecek bölümde tekrar birlikte olmak ümit ve dileğiyle Allah'a emanet olun.